Su hakkında hoş geldiniz ben Akgün İlhan Ben Norhan Yüce Su hakkında bu haftaki konumuz pek çoğumuzun İstanbullular olarak pek çoğumuzun son zamanlarda adını sıkça duyduğu kurbağalı dere Biliyorsunuz kurbağalı dere zaten uzun süredir e, çok büyük bir kirlilikle anılıyor e, Hatta öyle ki yanına yaklaşamıyorsunuz yanından geçemiyorsunuz kokudan ve üzeri baloncuklarla kaplı bir görüntü e, simsiyah olmuş vaziyette ama son hafta artık ay yuka çıktı bu şey e, kirlilik yani insanlar ishal oluyor işte yanından geçinmiyor her zamanki gibi kokudan. ...çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kurbağalı dere. ...ve şöyle düşünmek de lazım... ...sadece Kadıköy'ün problemi değil bu... ...bütün İstanbul'un problemidir. Evet, bu problemi daha görünür kılmak... ...ve çözüm talep etmek için de... E, ...önümüzdeki Perşembe, 30 Temmuz... Perşembe günü saat 19'da Kadıköy kent dayanışması bir eylem çağrısı hı hı. yaptı. Saat 19'da Yoğurtçu Parkı'nda buluşulup Kurbağalı Dere Köprüsü üzerine yürüyüş yapılacak. Sadece protesto değil aynı zamanda yetkililerin bir an önce bu sorunu hı. çözmeleri talebi dile getirilecek. Evet. E, tüm bunları konuşmak üzere stüdyomuzda bir konuğumuz var. Çevre Mühendisi Mert Güller. Mert hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Merhabalar. Evet. Hoş bulduk. Şimdi merak sen de bir çevre mühendisi olarak İstanbul'da okumuş bir öğrenci olarak aynı zamanda zamanda bu konularla ilgili e, muhakkak duymuşsundur yani bu e, hani bildiğimiz şey kurbalı dere neden şimdi bu kadar e, gündeme geldi bu böyle e, ay yuka çıkmasının nedeni nedir yani bu noktaya nasıl geldi? Hı hı. Ya şöyle bakalım, şimdi olmasının muhtemelen sebeplerinden bir tanesi havaların bu kadar sıcak olması bu evet, sıralar. Hı. Bu önemli bir katkı sağlıyordur duruma. Ama bugüne de tabii yani bir haftada on günde gelmedik. Tabii. Asıl gerçek sebeplere bakmak lazım. Bu sıcaklar sadece ciddi bir tetikleyici olsa da sadece hı. bir tetikleyici roldeydi aslında bu son bir haftada falan yaşadıklarımızın. Ee, kurbağalı derinin e, aslında kurbağalı der ekosisteminin diyebiliriz, su ekosisteminin hı hı. E, şu anki haline gelmesindeki temel birkaç tane dinamik var sebep olarak. Bir tanesi oradaki ekosisteme e, dışarıdan yapılan deşarjlar. Deşarj yani oranın dengesini bozacak e, atık su katılımları diyebiliriz aslında deşarja. Evet. Bu deşarjlar e, evsel karakterli yani bildiğimiz kanalizasyon deşarjı olabilir. E, ya da e, sanayi kaynaklı deşarjlar olabilir. Tabi normalde ne evsel kanalizasyonun ne de sanayinin buraya doğrudan deşarj edilmemesi gerekiyor. E, evsel tarafta muhtemelen bir e, çatlak patlak kırık tanık içinde sızıntı genelde sızıntı denir buna benzlikte. De. Muhtemelen bir problem var. Uzun süredir var hatta. Ee, sanayi tarafında da... E, ...ya gerçekten oraya... E, ...bilinçli bir şekilde... ...sanayinin e, kaçak deşarjı var... ...ya da bilinçsiz... E, ...farkında bile olmadan... E, ...belki yapılan deşarjlar var... ...ya da su katılımları diyelim... ...bilinçli olmadığı için. E, bir de şey de söyleyebiliriz... ...belki... Ee, ...neden... ...aslında bu bu tür şeyler birçok... ...Türkiye'deki maalesef... E, ...birçok... E, e, ...su ekosistemine olan e, şeyler... E, ...bir de kurbalı Deri'de şöyle bir durum var... E, ...çok fazla yeni su katılımı... ...yani fresh water katılımı... ...oraya çok fazla olmadığı için... ...aslında orası biraz daha stabil bir alan... ...yani buna... E, ...suyun bekleme süresi... ...diyebiliriz belki... Kur Kurbal derinin içindeki su normal e, sulara göre çok daha uzun süre orada kalıyor. Normalde onun oradan işte buharlaşması lazım, denize katılması lazım, sızması lazım filan. Burada biraz daha o e, süre biraz daha uzun. Hatta çok daha uzun. E, bu çok daha fazla uzun olması e, oradaki yani o derin içindeki mikroorganizmaların, e, bakterilerin şunların bunların onların daha fazla sudaki, o sudaki oksijeni daha fazla tüketmesine sebep oluyor. Hmm, Bunlar aynen. Sudaki oksijeni daha fazla tükettikleri zaman e, zaten aslında bizim bu atık su deşarjı dediğimiz şey o bakteriler için yiyecek. Evet. E, oksijeni çok fazla tüketiyorlar. E, bol yiyecek var. Sürekli çoğalıyorlar, çoğalıyorlar ve bunlar bir yerden sonra ölmeye başlıyorlar. Ölenler zemine çöküyor. Zemine çökenler zeminde bir oksijensiz alan yaratıyorlar. Zaten e, çok fazla e, bakteri üremesinden normalin çok üstünde bir bakteri e, yoğunluğu olduğundan dolayı ee, zeminde zaten çok fazla oksijen yok. Zaten hatta bazı noktalarında hiç yok. Ee, zemindeki oksijensiz bölgelerde de e, yaşayan oksijensiz solunum yapan bakteriler. Ee, bunlar da e, ...metan gazı açığa çıkartan bakteriler... ...bunlar aslında durumu böyle çarpan etkisi de bir kat daha kötü yapıyor. Yani aslında biraz uzun Hı. oldu ama... Yok, e, çok güzel oldu. ...kısaca bir kurbalı dere analiz oldu. böyle. Evet, e, aslında birkaç tane başlık saydın. Hı -hı. E, andaki e, tabloyu oluşturan önemli etkenlerden bir tanesini sıcaklık diye Hı -hı. E, ifade ettin. Hı -hı. Ve e, aslında o gördüğümüz görüntüler içerisinde baloncuklar var evet. derenin evet. üstünde ve patlamalar yapıyor. Hı -hı değişikliği değişikliğiyle ilgili çalışan arkadaşlar da bunu çok şey diye ifade ederler hemen Hı -hı. rahatla. Metan patlamaları deriz. Hı -hı. Korkulan bir şeydir. Hı -hı. Ürküten bir şeydir. Çünkü sıcaklık tutma kapasitesi en fazla olan sera gazlarından bir tanesidir. Hı -hı. En büyük kaygılarımızdan birisidir. iklim değişikliği açısından ifade edilen pozitif geri beslemeler noktasında... Metan yataklarının açığa çıkması, işte hmm. e, kuzeydeki e, donmuş buz tabakalısının altındaki metan ya da okyanusların dipindeki. Hmm. Yerelde görüyoruz, şimdi hava sıcaklığı, evet iklim değişikliğine bağlı bir sıcak e, hava ile karşı karşıyayız. Bunun tetiklediği e, metan ve sadece bu değil ama kurbalı dere üzerinde konuşacak olursak yine çıkan bir metan gazı var. Ve Hı -hı. bunun daha fazla o bölgede e, sıcak yaratması sıcaklık hali. yaratması Aynen. söz konusu. Hı -hı. E, bu program içerisinde konuşacağız kurbalı teknik ve yönetsel e, zaaflardan dolayı hani bu hale gelmesini. Ama bu ufacık ihmaller Hı -hı. aslında büyük mekanizmaları çalıştırdığını ve çok büyük boyutlu sorunlar yolaç sorunlara yol açtığını da görüyoruz. Ee, daha detaylı olarak ...örneğin bu evsel deşarjdan bahsettin. Hı hı. Ee, bunu biraz daha detaylandırsak... hani sanayi deşarjı ile arasındaki fark, ne hangisi daha hı hı. tehlikelidir? hepsine müdahale etmek lazım da. Hı hı. Ee, evet, yani önce onu söyleyeyim. Hepsine müdahale etmek lazım çünkü e, sanayi deşarjı da evsel deşarjlarda hiçbiri aslında. E, ...tırnak içinde, doğal kurbağalı derenin içinde olmaması gereken hı hı. şeyler... ...yani ekosisteme yaptığınız negatif bir etki zaten ikisi de. E, evsel atık su e, normal aslında bizim evlerimizde, ofislerimizde... ...oluşturduğumuz, o kirlettiğimiz bütün suyun e, kanalizasyonundaki hali aslında evsel atık su. E, kirlilik mertebesi olarak düşünürsek... ...yani aslında kirlilik yoğunluğu diyebiliriz, kirlilik konsantrasyonu diyebiliriz... ...bunun tabii bir sürü bir sürü e, şeyleri var... Ee, ...ölçülebilecek deneyler var, parametreler var filan yönetmekler de onlara girmeyelim. Evsel ee, atık suyun belli bir renci var bu konuda. Ee, endüstriyel atık suudaysa e, endüstrideki pros prosese göre e, bazen evsel atık suyun karakterinin e, yüz katı kadar, bin katı kadar... ...hatta çok çok daha e, hı hı. fazla olan halleri de var. E, çok daha yoğun bir kirlilik hı hı. var. O yüzden... E, Evet evsel atık su ıı, katılımı da çok büyük problem. Ama hacimsel olarak düşündüğünüz zaman ıı, evsel atık suyun bin katı belki yüz bin katı çok daha ıı, tehlike yaratan ıı, yani yoğun bir kirlilik getiren ıı, hmm. sanayi ıı, kaynaklı deşarjlar var. Yani buna ben literatürden dolayı sanayi kaynaklı deşarj diyorum. Bu şu demek aslında ıı, normal insanın evdeki evsel faaliyetleri harici. Ee, üretilen tüm atık sular aslında sanayi kaynaklı deşarj sayılır. Evet, aynen öyle. Ki pardon, sen buyur. <gülüyor> Bu bölge içerisinde hani kurbağalı derinin e, karakteristik özelliği de hani bunu kaldırabilecek az önce şey ifade ettin katılmaz az. Katılma az, katılma katılma az. az dedin. Ee, çok kırılgan evet, bu evet, açıdan. Evet. Normalden çok daha kırılgan. Ee, bu şunun aslında az önce söylediğim gibi biraz daha az, normalden çok daha az su. Normalden kastettiğim aslında klasik bir akarsuda gördüğümüzden çok daha az katılım var. Neredeyse hatta hiç yok. Böyle olunca su uzun süre bekleyince hareket etmeyince orada bir hmm. zaten ölü bölgeden oluşma yüksek o olasılığı çok yüksek. Yani hmm. çok kabaca hmm. anlatırsak e, hmm. suyun içindeki ölmüş bakteriler, mikroorganizmalar hızlıca bir şekilde dibe çöker ve orada bir hareketlilik olmadığı için onlar orada sabit bir zon oluşturur. Böyle bir problemi hmm. var. E, bunun önüne aslında zaten çok geçilemiyor. Yani buna bir şey yapamayız. E, o yüzden buranın belki şeye doğru gidersek ne olacak tarafına doğru gidersek belki buranın bu özel durumu göz önünde bulundurulup birkaç tık daha hassas e, davranması gerekiyor. Buranın deşarjına çünkü biraz şey gibi düşündü yani hani hasta olması çok daha muhtemel bir insan vardır. bağışıklık hmm. sistemi kötü bir insan vardır. Gerçi yani aslında bu da onun e, bir nevi ekosistem açısından da kendini yenilebilme kapasitesi olarak hı -hı. söyleyebiliriz... ...insandaki başkası gibi. E, tabii ki o insana çok daha fazla ihtimam göstermeniz gerekiyor. Evet, Onun e, normal bir insanın belki normal bakarsın kaldırabileceğinden çok daha riskli bir alan. E, bir de tabii şeyi unutmamak lazım. E, bölge İstanbul'un en çok şehirleşmiş bölgelerinden bir evet. tanesi. E, çok ciddi bir yapılaşma var. E, şu an gerçi mevsim değil ama yaz aylarında değil, pardon kış aylarında... E, Artık toprak herhangi bir yağmur suyunu çekemeyecek bir hale geldiği için e, herhangi her bir yağmur yani ter taraf beton çünkü herhangi bir yağmurda e, sokakta orada burada olan biten bütün kirliği de yağmur oraya süpürüyor evet. yani normalde buna da urban runoff deniyor aslında onun toprağın onu emebiliyor olması lazım hı hı. o suyu bu suyu hem toprak ememiyor buradan bir toprak açısından bir negatif durum var. Bir de e, oradaki olan biten kirliliği doğrudan e, şey, kurbal derinin içine de sürüklüyor. Yani kış ayında da böyle bir e, evet. kötü bir tarafı var olayın. Yani yazın ayrı kötü, kışın ayrı kötü. Evet, zaten hani şey düşmek lazım hani kışın belki kışın çok ciddi bir miktar buraya geliyor. Kışın ama derenin debisini arttıracak. Aslında o az önce söyledim Hı, işte evet. rejenerejasyonunu arttıracak. Hı. Yağmur da olduğu için çok sorun ciddi bir e, bu kadar görünür olmuyor. bu kadar görünür olmuyor ama işte o tabakalar dibe çöküp vesaire işte su sıcaklığı çok fazla artmaya başladığı zaman orada çok daha risk oluşmuş oluyor. Evet. evet. Şimdi konuşulacak çok konu var. Bir müzikle ara verelim. Bu kadar <gülüyor> kötü şeylerden bahsediyoruz. Daha sonra konumuza devam edeceğiz. 4 River Boys'tan dinliyoruz. Down by the River. By the water smoking and blowing them smoke rings Gonna take you down to the river You're gonna learn about the times, man Bloodstains will make you shiver You're gonna feel it in your spine, man What a pity mouse fed to the crimes of a drug gun. Su hakkında bu haftaki konumuz çevre mühendisi Mert Güller ve konumuz kurbağalı derenin içler acısı hali İstanbul'un kanayan yarası sadece Kadıköy'ün değil. Ee, ilk bölümümüzde neden e, bunların olduğunu konuştuk birazcık. Ee, sıcaklık işte illegal deşarjlar hı hı. E, iklim değişikliği aynı zamanda tabii sıcaklığın nedeni de o. Bunlardan bahsettik ee, bir durum tespiti yaptık aşağı yukarı. Ee, evsel atıklardan bahsettik işte endüstriyel atıklardan. Şimdi peki ne yapılabilir Mert? Yani bu kurbağalı dereyi kurtarmak mümkün değil mi? Mümkünse de nasıl mümkün? Onu konuşalım. Yani dersin. mümkün değil mi gibi bir e, negatif yaklaşmayalım. Ee, <gülüyor> illaki mümkün ama evet. yani e, şöyle bakmak lazım olaya. Hani orada kendi kendine e, devam eden bir ekosistem, bir ilişki var. Biz buraya çok e, hmm. ciddi bir Dışarıdan müdahale. müdahale ettik. Yani hı. illa zarar verdik değil, o sistematiği değiştirdik hı hı. aslında oradaki. Ee, bunu bir görmek lazım. Sonra geri dönüp e, biz bu sistematiği nasıl değiştirdik? Buraya nasıl müdahale ettik? Onu görmek lazım. Nasıl müdahale ettik? Az önce söyledik, dedik ki e, bu kurbal derinin bir e, stabil bir hali var. E, daha... E, Rejenerasyonun hızlı olmayan bir hali var su miktarı açısından. Hı. Buna yapabileceğimiz bir şey yok. Hı hı. E, oraya yeni bir dere bağlayacak halimiz yok. Bir su kanalı bağlayacak halimiz yok. E, peki hı. ne yapabiliriz? E, buradaki bakterilerin e, az önce söylediğimiz gibi besini olan atık su katılımlarının, kaçak katılımların ya da neyse evsel ve endüstri kaynaklı katılımlarının bunları hı. tutabiliriz. Şimdi biz bunları tutarsak oradaki işte bakteriler ya da mikroorganizmalar, Dolayısıyla beslenemeyecekler. Hı -hı. Dolayısıyla Hı -hı. E, kadar tüke, oran oksijenini tüketemeyecekler. Dolayısıyla Hı -hı. bu kadar üreyemeyecekler. Bu çok önemli bir şey. Yani kurbalı derenin e, bütün e, kaçak ya da sızıntı da olabilir bu arada. Hani bunların bir kısmı muhtemelen öyledir de. Hepsi bilinçli değildir. Ama evet. kurbalı dereye ekstra yapılan katılımların bir kere saptanması. Bunların çok ivedilikle durdurulması gerekiyor. Çünkü evet. yani gerçekten bu saatten sonra çok e, zaman biraz daha hızlı geçiyor. O, o Hı -hı önümüzde sonuçta bizim bir küçük çekmece gölü örneği hı hı. var aslında. Bir türlü toparlayamadığımız hı hı. çünkü geç kaldık müdahale etmekte. Ee, öncelikle bunu e, tutmak lazım. Ee, daha sonra buradaki e, canlı hayatına biz ...buradaki ekosistemin... E, ...normal dinamiklerine ulaşması için... ...dışarıdan nasıl bir katkı verebiliriz? Ona bakmak lazım. Nasıl bir katkı verebiliriz? Bu az önceki işte metan e, patlamaları... ...şunlar bunlar. Hı -hı. Onların oluşmasının sebebi söylemiştik. En alttaki ölü bölgeler. Evet. Bu ölü bölgelerin... E, ...bir miktar... E, ...rejenere edilmesini sağlayabiliriz. Yani bu da şu demek değil. Bütün kurbalı derinin zeminini oradan süpürmek değil. Oradaki bütün canlı yaşamını çöpe atmak değil. Ama ölü bölgelere müdahale edilebilir... Oradan belli bir miktar ee, balçık ya da işte oksijensiz alanlardaki o birikmenin çekilmesi yapılabilir ama tabii bunlar belli bir miktar tamamen sıfırlamak değil. Hı hı. Ee, daha sonra eğer yapılabiliyorsa kaygılıyız ama bunu söylerken. Yani e. Evet o yüzden biraz <gülüyor> Belli bir miktar kaldım. belli miktar diyoruz çünkü hepsini tarayıp atabilirler. Evet, hep bir de olur. sonuçta orada da hı. öyle de olsa bir denge var orada o dengeye de biz bir kötü şey de olsa bir denge var. E, evet. Toparmaya çalışırken daha da fazla bir, o taraftan da bozmamak lazım. Son olarak da şunu yapmamız lazım aslında yapabilirsek e, kurba kurbal derinin biraz oksijen kazanması lazım. Hı. Şu an şu anki halin temel aslında bir cümleyle sebebi nedir derseniz derin içinde oksijen olsun, suyun içinde oksijen kalmamış olması. Hı. Bizim buraya oksijen katılımı sağlamamız lazım. Oksijen katılımı aldığımız zaman hem e, oradaki e, bulunan e, kirliliğin mikroorganizman e, e, tarafından degradasyonu çok hızlanmış olacak. Aslında kirliliği bakteriler tarafından yine seyreltebileceğiz. Oksijen hmm. verdiğimiz zaman. Çünkü oksijenler olacak. Besinleri zaten var filan. Tüketebilecekler kendilerini. Bu önemli. E, alttaki yani zemindeki e, oksijensiz zonların zonları da yavaş yavaş oksijene ulaşabilecek. Hmm. E, dolayısıyla o bölgeler de yavaş yavaş azalmaya başlayabilecek. Tabii bu bir dereye oksijen vermek kolay bir şey değil. Bu Haliç'te ee, <gülüyor> e, fıskiye şeklinde e, yapılıyordu. <gülüyor> yapılıyor. E, bu önemli bir şey. Bu aslında yapabileceğimiz bir şey. E, bu önemli bir katkı sağlar. Ama dediğim gibi bu en en son yapacağımız şey. Önce biz e, kendi verdiğimiz, e, kendi yaptığımız etkileri bir durdurmamız lazım. Ondan sonra e, ekosistemin kendini bulması, kendine gelmesi için e, dışarıdan yapabileceğimiz küçük küçük yardımlar bunlar. Ama temel der tala insan orada temel dert hala insanın yaptığı e, şeyler negatif etkiler onları bir durdurabilmek gerekiyor. E, doğru hmm. söylüyorsun ama bu temel dert insan dediğimiz kısımda bu işin sorumluluğu olan e, mercileri var. Hmm. E, bu sızındıları tespit etme ya da işte e, bilinçli ya da e, bilinçsiz bir biçimde deşarj olan e, suların tespit edilmesinde yetkilendirilmiş yerler var. Hmm. E, sen az önce söylemiştin programın girmeden önce bu hmm. e, Büyükşehir Belediyesi. Evet, Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi de bu konuda yetkiyi İSKİ'ye devretmiş durumda. Yani hı hı. E, İstanbul'daki hem içme suyu havzalarının, hem atık su havzalarının, işte hem içme su yapma testlerini, hem atık su yapma testlerinin yapılması, yönetilmesi, çalışılması, bunların master planları vesaire hepsi İSKİ'nin ...hem görev hem sorumluluk hem de etkisi dahilinde. Hı hı. Yani bu tespit aşamasını yapması ve tabii, tabii. Yani. mutlaka durdurması gereken kurum belli. Aynen. Ve bunun bir an hı hı. önce harekete geçiyor evet, olması evet. lazım. Çünkü Kadıköy çok büyük bir ilçe. İstanbul'un evet. büyük bir ilçesi. Üç milyon evet. insan yaşıyor. Ve biz evet. hiçbirimiz hani e, tespit etme, sızıntı tespit hı hı. etme konusunda bir bilgi... E, <gülüyor> şey sahip e, de, değiliz. Öyle bir yetkiniz lazım. De. Bir de şu da var aslında... E, bu dedim ya demin hani çekmecede de benzer bir şey oldu daha önce. Burada daha demek ki bu İstanbul'da bir nüfus baskısından, atık üretiminden şundan bundan kaynaklı hmm. e, zaten ara ara olan bir şey. Diğer riskli alanların da şimdi biraz daha görev yükleyelim o tarafa. Diğer riskli alanların da e, tespit edilmesi ve oralarda da iş buraya gelmeden en önce yapılabilecek, en önce alınması gereken önlemlerin de hızlıca e, alınması gerekiyor. Çünkü hmm. sonrasında hem ekosisteme maliyeti çok fazla... Hem tele cinsinden e, belediyeye maliyeti çok fazla. Hı -hı. Buranın bu tip yerlerin rehabilite evet. edilmesine. Hı -hı. Evet. Aslında e, programın sonuna geliyoruz. Hı -hı. E, çok kısa dönemli ve e, ucuz e, çözüm önerilerinin e, bazen Hı -hı. de çözüm önerileri bile olmayan uygulamaların e, sonuçlarından bir tanesi kurbağalı dere. E, dereleri yani açık kanalizasyon e, iletim hattı diye düşünmeye başladığında hal e, bu noktaya ulaşıyor. Evet, Aynı zamanda e, hep e, dile getiriyoruz. İstanbul ekolojik sınırlarına dayanmış bir şehir. Bu ekolojik sınır dediğimiz çevresi değil aslında içi de ekolojik sınırlarına dayanmış bir şehir. Az önce senin söylediğin gibi nüfus Hı -hı. kaldırmıyor artık. E, nüfusu kaldırmıyor. E, ve böyle Hı. büyük ...sorunları hmm. e, doğuruyor... Evet. ...hatırlatalım eylemi... Evet, ...eylemi hatırlatalım, evet... E, ...yani önümüzdeki perşembe 30 günü... Temmuz. ...30 Temmuz'da... ...saat e, 19'da... ...akşam vakti, Yoğurtçu Parkı'nda... ...toplanılacak... E, ...Kadıköy Kent Dayanışması... ...bünyesinde, ondan sonra... E, ...hem sorunlar dile getirilecek, hem... E, ...protesto edilecek... Oraya herkesi bekliyoruz. Su hakkı kampanyası da zaten orada olacak. Çünkü şunu anlamak lazım. Ne Kadıköy'ün meselesi sadece ne de orada oturan insanların. Bu bütün İstanbul'un hatta Türkiye'nin dünyanın meselesi diye bakmak lazım. Biz e, insan gibi yaşamak istiyoruz. Yani tek istediğimiz o artık orada yürünmüyor, nefes alınmıyor. Parka gidip bir soluk alamıyorsunuz. Bütün bunlar için herkesin sesini çıkarması gerekiyor. Ve e, belediyenin de... ...yetkililerin de yani bir şekilde yapmaları gereken şeyi yapmaları gerekiyor bir an önce. Yıllardır bu durumda zaten. Var. Evet, yani kenti betona gark olmuş bir kentte yaşamanın da sonuçlarından bir tanesi. hani Her hmm. toprak parçası bir rant alanıdır diye dönüp bakılmaya başlandığında... ...deriyi besleyecek yeraltı suyu da kalmıyor ya da kışın işte bütün atıklar o derelere doluyor ve sonrasında böyle her yerden patlıyor. Bir şeyler patlıyor. Evet. Sistem patlıyor yani. Sen patlamış durumdasın. <gülüyor> Neyse evet. perşembe akşamı orada görüşeceğiz orada o zaman. görüşelim. Evet Mert çok teşekkürler. Ben teşekkür, teşekkür ediyoruz geldiğin için. Evet su hakkında bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Su hakkı